rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Haris bin Hişam radıyallahu anh Kardeşlerim, dostlarım. Yemin ederim ki ne sizden fazla kendimi düşündüğüm ne de başka bir yurdu bu yurda tercih ettiğim için gidiyorum. Başka insanları sizlere tercih ediyor da değilim. Bu yolculuğum sadece Allah yolunda ve Allah rızası için bir yolculuktur. Ey insanlar! İslamiyet geldi. Birçok insanlar hemen kabul ettiler. Başkalarının da bu saadete kavuşmasını istediler. İnsanların Müslüman olmalarına mani olmaya çalışan zalimlerle cihada çıktılar. Allah Teala'ya yemin ederim ki, Mekke dağları altın olsa bile kavuştukları fazilete kavuşamaz. Her ne kadar üstünlük ve fazilette onlar bizi geçtilerse de, ve bizim onlara ulaşmamız mümkün değilse de onlara yaklaşmak için çok çalışmalıyız. Allah Teala'dan korkan herkes böyle yapsın. Mekkeli Müslümanlar pür dikkat onun konuşmasını dinliyorlardı. Konuşan Mekke'de herkesin saygı ve sevgi beslediği Haris bin Hişan'dı. Yoksulun kimsesizin babası, zayıfların yardımcısı, Mazlumların destekçisi olan bu genç adam, sefere çıkmak üzereydi. Çok sevdiği şehrinden ve yakınlarından ayrılıyordu. Her ne kadar zor bir sefer olsa da, Allah için çıkacağı bu seferden dolayı son derece mutluydu. Kavmi onu yolculamak için Mekke'nin dışına kadar gelmişlerdi. Mekkeliler, her türlü ihtiyaçları için çekinmeden kapısını çaldıkları Haris bin Hişam'ın ayrılıyor olmasından üzgündüler. Bazıları ayrılık gözyaşları döküyordu. Onun gibi cesur, cömert ve dürüst birinin yokluğu kendileri için büyük bir kayıptı. Ama biliyorlardı ki Haris'in içini kaplayan cihat arzusu ve İslam'a hizmet aşkının önünde hiçbir şey duramazdı. Haris sözlerini tamamlayınca atını dört nana sürerek çok sevdiği Mekke'den ayrıldı. Haris, Şam seferine gidecek olan İslam ordusuna katılmak için gece gündüz durmadan at koşturuyordu. Heyecan ve coşkunun doruklarındaydı. Hem atını sürüyor hem de düşünüyordu Haris. Neler geçti gözlerinin önünden. Tüm hayatı Cahiliye çağları, müşrik kardeşi Ebu Cehil, İslam'la şereflenmesi, şahadet arzusu. Nasıl da gaflet perdesi bürümüştü gözlerini. Hakikat önlerine gelmiş ve onlar önceleri sırt çevirmişlerdi. Kalpleri, gözleri ve akılları adeta bir tutulmaya uğramıştı. Cehaletlerini sorgulayacakları yerde onlar küfürde inat etmişlerdi. Ne olurdu biraz da düşünselerdi? Biraz akledip elleriyle yaptıkları putlara tapmanın ah ah görebilselerdi. Ama onlar bunu yapmak yerine kavimleri içinden çıkan en dürüst ve en doğru insana inanmamışlardı. Keşke sadece inanmamakla kalsalardı. Her türlü düşmanlığı reva görmüşlerdi Allah Resulüne. Hele kardeşi Ebu yaptıklarını düşündükçe utanç ve pişmanlık içerisinde kıvranıyordu Haris. Onun için üzülüyordu. Hiç değilse kendisi biraz geç de olsa hakikatin farkına varabilmişti. Ama kardeşi küfrün ve şirkin karanlığına gömülüp gitmişti. Geçmişin hatalarını ve yanlışlıklarını telafi etmek için onun önüne bu fırsat çıkmıştı. Bir zamanlar Karşısında savaştığı Müslüman israfları arasına katılacak ve İslam'a hizmet edecekti. Ama ya kardeşi? Onun için tüm ümitler tükenmiş, yazılanlar yazılmış, kalemler kalmış, defterler dürülmüştü. Ümmetin firavunuydu Ebu Cehil. Firavunca davranmıştı müminlere. Müslümanlara işkenceler yapmış, boykot kararlarında aç bırakmış... Efendimiz'i ortadan kaldırmak için planlar yapmıştı. Tüm bunlar yetmemiş gibi, evlerini, yurtlarını, yuvalarını bırakıp Medine'ye hicret eden Müslümanlara karşı, savaş kararını vermiş ve savaşın tüm masraflarını kendisi karşılamıştı. Ve nihayet kendi elleriyle kazdığı kuyuya kendisi düşmüştü. Bedir savaşının çıkmasına sebep olan Ebu Cehil, bu savaşta öldürüldü. Halbuki Efendimiz defalarca onu davet etmişti. Müslüman olması için dua etmişti ama nafile. Küfründen zerre kadar ayrılmamış ve yine küfür üzerine ölmüştü. Yazık ona ve onun gibi cehaletin kör karanlığını, İslam'ın aydınlığına tercih edenlere çok yazık. Çok şükür Haris, kardeşinin düştüğü hatadan kıl payı kurtulmuştu. Ama onun da İslam'a girişi kolay olmamıştı. Mekke'nin fethinde kaçacak delik aramışlardı müşrikler. İslam'a ve Müslümanlara karşı devamlı saldırılarda bulunanlar için ölüm kararı verilmişti. Şimdi onlar korku içinde sığınacak yerler arıyorlardı. Hazreti Peygamber, Mekkeli müşrikleri affetmiş ve serbest bırakmıştı. Ama küfründe aşırı gidip, Müslümanlara büyük zararı dokunanlar müstesna tutulmuştu. Yine de onlar için açık bir kapı vardı. Kabe'ye sığınanlar veya Müslümanların himayesine girenlere dokunulmayacaktı. Haris bin Hişam için o gün korku ve zilletin günüydü. Tüm güç ve kuvvetleriyle karşısında durdukları İslam bugün galip gelmişti. Bir zamanlar küçümseyip, hakaret ettikleri, Mekke'den kovdukları Müslümanlara minnet edeceklerdi şimdi. Bunları yaşamak çok ağrına gidiyordu. Mekke'nin en itibarlı, en saygın, en dürüst insanıydı bir zamanlar. Ama şimdi düşmanlarına muhtaç olmuştu. Haris için aman dilemekten başka bir yol kalmamıştı. Yakın arkadaşı Zübeyir bin Ebu Ümeyye ile beraber, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halası ve harisin de akrabası olan Ümmü Hanî'nin evine geldiler ve ona "Biz senin himayene giriyoruz." dediler. Ümmü Hanî Mekke'nin eşrafından olan akrabasını geri çevirmedi. "Olur. Sizi himayeme alıyorum." dedi. Bu sırada Hz. Ali radıyallahu anh keremallahu veche baştan ayağa silahlı ve zırhını kuşanmış olarak Ümmü evine geldi. Ümmü onu tanıyamadı ve "Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın amcasının kızıyım." dedi. Hazreti Ali radıyallahu an miferini yukarı kaldırıp yüzünü açınca Ümmü "Kardeşim." diyerek onu kucakladı ve selamladı. Ancak Hazreti Ali radıyallahu an oradaki iki müşriki görünce kılıcını kınından çıkardı ve Onların üzerine yürüdü. Ancak Ümmü Hani onları himayesine almıştı ve hemen araya girdi. ''Onları himayeme aldım ya Ali, öldüremezsin onları.'' diyerek kendini onlara siper yaptı. Hz. Ali radiyallahu anh son derece hiddetlenmişti. Zira Haris ve Zübeyir İslam düşmanıydılar. Şimdi de onlarla savaş halindeydiler. Öfkeyle ''Sen iki müşriyi mi koruyorsun?'' Şekil onların yanından dedi. Ümmühani evine sığınmış bu insanların öldürülmesine müsaade etmemeye kararlıydı. Vallahi beni öldürmedikçe onlara el süremezsin ya Ali dedi. Ümmühani'nin bu tepkisi karşısında Hazreti Ali oradan ayrıldı. Ümmühani onlara endişe etmemelerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyu görüşmeye gideceğini söyledi ve kapıyı onların üzerine kilitledi. Ümmühani bu iki insanın Müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Onlara biraz zaman verilse İslam'ı tanısalar kabul edeceklerine inanıyordu. Efendimiz'e durumu arz etmek üzere bulunduğu yere gitti. Ve Allah Resulüne şöyle dedi. Ya Resulallah annemin oğlu Ali'nin elinden ne çektiğimi bir bilsen az kalsın elinden kurtulamayacaktı. ''Kocamdan akrabam ve müşrik olan iki kişiye eman vermiş, kendilerini himayeme almıştım. Anamın oğlu Ali, üzerlerine yürüyüp onları öldürmek istedi.'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onun böyle davranması uygun olmamış. Senin himayene aldığın bizim de himayemizdedir. Senin eman verdiğine biz de eman vermişizdir. Onlar öldürülmeyeceklerdir.'' buyurdular. Hazreti Peygamber'den onlar hakkında teminat alan Ümmühani sevinçle eve gitti. Haris ve Zübeyre Allah Resulü size eman verdi. Artık emniyettesiniz. İsterseniz burada oturun. İsterseniz evlerinize dönün dedi. Onlar Ümmühani'nin evinde iki gün oturduktan sonra kendi evlerine döndüler. Peygamberimizin bu müsamahası Birer İslam düşmanı olan Haris ve Zübeyir üzerinde büyük teşhir bıraktı. Kalplerinin İslam'a ısınmasına sebep oldu. İslam'ın yüceliğini idrak etmeye başladılar. Ancak daha gidecek yolları vardı. İslam'a giden yol onlar için biraz daha uzayacaktı. Paris için sorgulama dönemi başlamıştı. İslam onun gönlünde yavaş yavaş yer ediyordu. Müslümanlarla mücadele ve savaş dönemleri geride kalmış, Mekke'ye barış gelmişti. Müslümanlar emin belde kılmışlardı burayı. Şimdi onları daha yakından tanıyordu Hişam. İmanlarındaki samimiyeti ve güzel hasletleri müşahede ediyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Bilal radiyallahu anh'la beraber Kabe'ye girdi. Bilal'in ezan okumasını istedi. O sırada Haris, Kabe'nin avlusunda Ebu Sufyan ve Attab bin Esid ile beraber oturuyordu. Attab bin Esid, Babam bahtiyardı ki bu günlere kalmadı. Neden böyle konuşuyorsun? Yemin ederim ki Muhammed'in hak söylediğini bilsem ona inanır, tabi olurum. Ebu Sufyan ise korkak bir edayla ''Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.'' Onlar bu minval üzere sohbet ederken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ansızın yanlarına gelerek ''Konuştuklarınızın hepsini biliyorum.'' buyurdular. Daha sonra neler konuştuklarını tek tek anlattı. Hepsi şaşkınlık içerisinde donup kalmışlardı. Haris İçinde bir şeylerin çözüldüğünü hissetti. Ağırlıklarından kurtulmuş, yükü hafiflemiş gibiydi. Gönlü mü kanatlanmıştı yoksa? Uçmak dedikleri bu olsa gerekti herhalde. Yıllardır gördüğü, tanıdığı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi adeta nurdan bir hale içindeymiş gibi görüyordu. Ona karşı konulmaz şekilde yakınlık ve muhabbet duyuyordu. Hazreti Muhammed'in, Allah'ın elçisi olduğunu o anda anlamıştı. Haris ve Attab, Vallahi bu söylediklerimizi bizden başka kimse bilmiyordu. Sen bunları bir insandan duymuş da olamazsın. Senin peygamber olduğuna şahitlik ederiz, dediler ve kelime-i şahadet getirdiler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Onların Müslüman olması Hazreti Peygamber'i son derece memnun etti. Çünkü Haris bin Hişam gibi dürüst ve cömert bir insanın Müslüman olmasını canı gönülden istemiş ve onun için dua etmişti. İşte şimdi duası kabul olmuş ve İslam'la şereflenmişti Haris. Efendimiz ona tebessüm ederek şöyle buyurdular. Ham dolsun o Allah'a ki sana doğru yolu gösterdi. İslamiyet'i nasip etti. Senin gibi bir adamın İslamiyet'i tanımaması, takdir etmemesi mümkün değildi zaten. Vallahi İslam gibi bir dinin tanınmamasını ve takdir edilmemesini tahmin bile etmiyorum, buyurdular. Haris bin Hişam radıyallahu anh, o günden sonra geçmiş hatalarına hayıflandı. Nasıl olmuş da tanıyamamıştı beşeriyetin en kamil insanını. Kendine teessüf ediyor, bir yandan da geçmiş günleri nasıl telafi edeceğini düşünüyordu. Esas onu utandıran, Hazreti Peygamber'in tüm iyiliğine, merhametine ve affediciliğine rağmen ona karşı gösterdiği düşmanlıktı. Mekke'nin fethine kadar İslam'a karşı her türlü saldırının içinde bulunmuştu. Ama tüm yaptıklarına rağmen her seferinde Allah Resulü onu affetmiş ve nihayet, Mekke'nin fethinde de serbest bırakmıştı. Haris bin Hişam radıyallahu anh, Allah yolunda sefere çıkarken, tüm bunlar gözlerinin önünden geçiyordu. İstediği fırsatı, Yüce Allah ona nasip etmişti. Gerçi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üzülmemesini, Müslüman olmasıyla geçmiş günahlarının silindiğini söylese de o, İslam'a hizmet aşkıyla yanıyordu. Zira, İslam'ın sevgisi gönlüne girmişti bir kere. Ruhunda büyük bir heyecan ve sevinç fırtınası esiyordu. Kardeşi Ebu Cehil, İslam'ı kökten yıkmak için elinden geleni geri koymazken, Haris bin Hişam, onun yaptığı tahribata karşı İslam'ı yaymayı, sadece Mekke ve Medine'de değil, en uzak yerlere kadar gidip, sahabelerle birlikte cihada çıkmayı istiyordu. Yanıp tutuşuyordu Haris. Şimdi bu arzusunu gerçekleştirmek için yola düşmüştü. Şehadet arzusuyla hayatı seferden sefere at koşturmakla geçti. Şehadete her zamankinden daha yakındı. Zira Yermük Savaşı'nda ağır yaralandı. Su diye inledi. Haris bin Hişam, su diyordu. Arkadaşları ona su getirdiler. Tam içmek üzereyken, yan tarafında kendisi gibi yaralı olan İkrime bin Ebu Cehil'in suya baktığını gördü. Suyu içmek istemedi ve İkrime'yi işaret etti. Ona götürün. Arkadaşları suyu İkrime'ye verdiler. İkrime suyu ağzına tam götürmüşken, daha ağır yaralı haldeki Ayyaş bin Ebi Rebi'a'yı fark etti. Suyu, ona gönderdi. Ancak su, Ebi Rebi'a'ya yetiştirildiğinde onun şehit olduğunu gördüler. Sahabeler tekrar ikrimeye götürmek istediler suyu ama yanına geldiklerinde ikrime de şehit olmuştu ve sonra tekrar hemen Haris'e koştular. Fakat o da çok arzuladığı şehadet şerbetini çoktan içmişti. Haris bin Hişam radıyallahu anh İslam'la çok geç şereflenmesine rağmen, içindeki aşk ve coşkuyla kısa sürede çok yol katetti. Samimiyet ve ihlası onu Hz. Peygamber'in yıldızları katına yükseltti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en seçkin sahabelerinden biri olarak, yıldızların içerisinde yerini aldı. Salatü selam, alemlerin efendisi,